ve men yuti Allah ve resuluhu fagat fazan azama amma ba'd fe astaqal hadithu kalamu Allah wa khayral hedi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhtefatatuha wa kullu muhtefatin bid'a wa kullu bid'atin dalalatan wa kullu dalalatin fil nahum ba'd değerli kardeşlerim amellerin faziletli faziletleri hakkındaki sohbetimizden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 Dört sohbetdir. Hz. faziletlerinden bahsediyoruz. Evet, bu hafta da hassaten yani özellikle Hz. Muhammed'in yapısıyla ilgili. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların yüz bakımından en güzel yani en güzel yüzlüsü ve yaratılış bakımından da en güzeliydi.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 Sonra iman ettikten sonra sen artık dünyanın en güzel insanı gelmeye başladı. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü öyleydi. Özellikle iman edenler baktığı zaman, sahabeler baktığı zaman bir daha bakıyorlar. Öyle bir güzelliğe sahip. Aleyhisselatü Vesselam yaratılış bakımından insanların en güzeli.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 Topluluktan duymayan, cemaatten duymayan insanlar duysun. Diyor. Bir başka hadiste korktuğu zaman bunlar hep Aleyhissalatu vesselam'in kişisel özelliklerine delalet ediyor. Korktuğu zaman "Huwallahu Rabbi la ushriku bihi şey'en." Allah Rabbimdir ben ona hiçbir şey şırt koşmam. Korktuğu zaman, ürktüğü zaman böyle diyor selamun dikkat edin bizden bir insan Subhanallah. yani bizim gibi korkuyor bizim gibi gülüyor bizim gibi ağlıyor yani bir beşer onun için aleyhissalatü vesselam ben ancak bir kolum bana Allah'ın kulu ve Resulü diyor. evet bizden yani e, insan, insanların genelinden ayrılan tarafı var mı? çok ama bununla beraber birçok özelliği e, tam bir beşer eğer melek olsaydı, yani bir melek olarak gönderilseydi, o zaman insanlar ne diyeceklerdi? Bizden birisi gelseydi diye diyecek. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman e, diyor ki insanlar, iman etmeyenler, bir melek olsaydı ya, Allah Azze ve Celle de eğer yeryüzünde melekler olsaydı diyor, yeryüzünde melekler olsaydı, orada yaşayan melekler, biz onlara meleklerden bir elçi gönderirdik diyor. Bizden biri. Bir başka hadiste korktuğu zaman bir insan e, ne demesi gerekir? La ilahe illallah. Korkan, ürken, titreyen bir insan korktuğu zaman Hu Allahu Rabbi, Rabbim Allah'dır. Ben ona hiçbir şey şık koşmam. Yahut da la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur şeklinde bir zikirde bulunur. Aleyhissalatu vesselamın zikri korktuğu zaman böyleydi. Biliyorsunuz her hareketinde, her adımında bir zikir var aleyhissalatu vesselamın.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 Evet, aleyhissalatü yatağı böyle e, lifle, hırma lifiyle doldurulmuş, e, doldurulmuş bir deri e, idi. Onun üzerinde aleyhissalatü vesselam uyurdu. Yani e, yatağı hırma lifiyle doluydu. Aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste çok rahmet sahibiydi, merhamet sahibiydi. Kendisine herhangi bir kimse geldiği zaman ve ona söz verdiği zaman onu mutlaka yerine getirir. Eğer yanında bir şey varsa ona mutlaka verirdi yani. Bu da Buhari'nin edeb Mufred" adlı kitabında geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü böyle fasıl yani açık bir sözüdür. Anlaşılır bir sözüdür. İçten kimse onu anlayabilirdi.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 İsteyen kimseyi azarlama diyor. Ya ona bir şey vereceksin yahut ona dua edeceksin ya da susacaksın. Hiçbir şey demeyeceksin. Azarlama, kovmak yok. Eğer ki masiyet ehlinden, günah ehlinden bir kimse ise ona da yol göstermek, nasihat etmek gerekiyor. Evet, aleyhissalatü vesselam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 Misvaktır diyor. Bu neden? Ağzı temiz tutmak için. Aleyhisselatü Vesselam misvakla ilgili misvak ağız için güzel koku Rabbin de rızasıdır diyor. Eğer Mekke'ye, Medine'ye umre veya halk sebebiyle gitmişseniz hiç gitmeyenlerinize Allah Azze ve nasip etsin. Tekrar tekrar. Oralar çok mübarek yıllık. Orada birçok Müslümanı, birçok kimseyi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 ee, ordudayken Allah-u Alem yürüyüş esnasında geride kalırdı diyor. Ve zayıf kimseleri öne geçirirdi. Gerekirse onları arkasına bir varsa onun arkasına bindirirdi. Ve onlar için dua eder. Zayıf kimselere dua eder. Bu neden biliyor musunuz? Buharı'da bir hadis var. aleyhi ve sellem buyuruyor ki هَلْ تُنْسَرُونَهِ اِلَّا بِدُوَائِهِ بِدُوَافَائِهِمْ دُوَفَائِكُمْ yahut da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 Aciz konumunda olan insanlar. Özellikle bunlar sebebiyle yardım olmuyorsunuz diyor. Subhanallah. Öyleyse biz de aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı gibi o zayıflara, engellilere, vesaire, o gibi kardeşlere, o gibi insanlara mutlaka yardım <gülüyor> etmek lazım. Onlara öncelik tanımak lazım. Yine aleyhissalatü vesselam'ın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 Ama orada da herkese burada olduğu gibi sıcağın ve soğun şiddetlendiği bir an. Böyle yani şiddetli olduğu zaman öğle namazını biraz serinliğe bırakılmış. Eğer e, soğuk şiddetlenirse de namaz erken kıldırmış. Bir başka özelliği herhangi bir rahatsızlık hissettiği zaman muamelede Yani felak ve nas surelerini okurmuş. Ve elini, elini bütün vücuduna mest Yani sıvazlar diyor. Bunu ehline de yaparmış. İleride gelecek bir hadiste. Ehlinden bir kimse, ailesinden bir kimse rahatsızlandığı zaman ona felak ve nes surelerini okurmuş. Evet, ailemizden bir kimse rahatsızlandığı zaman, gerek böyle e, manevi kalbi bir sıkıntı, gerekse maddi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 Dua etmek, e, az önce söylediğimiz gibi efsunlamak, okumak ve benzeri şeyler. Yine ve sıran bu hadisi daha önce de zikretmiştim, çok haya sahibi bir insan. Yani böyle odanın köşesinde oturan bakire bir kızdan daha hayal ediyor. Eğer bir şeyden hoşlanmazsa o yüzünden anlaşılırdı hoşlanmadığı.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 Temizlenme ihtiyacı hissedersek tuvaletten sonra tek yapmak gerekiyor. Üçten aşağı taşla da temizlenmemek gerekiyor eğer su bulunmazsa Su kullanmak ayet ve hadislerde geldiği üzere eftel olandır. Yani ayetlerin ve hadislerin işaretine göre eftal olandır. Ama su bulunmadığı zaman üç taştan aşağısıyla tuvalette temizlenilmez ve tek yapılır. Üç ve daha özel.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 Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Sana şükrediyorum gibi Türkçe lafızlarla. Ondan sonra salatü selam getirilir. Allah'ım salli ve sellim aleyha Muhammed şeklinde. Ve birçok dua adabı gözetilir. Onlardan biri de kişi duaya başlayacağı zaman başlayacağı zaman önce kendi nefsinden başla. Ey Allah'ım beni, anamı, babamı, işte kardeşlerimi, müminlerin hepsini bağışla şeklinde. Aleykümselam. Önce kendi nefsinden başla. Kur'an'ın lafzı da böyle gelmiş. "Kâl rabbiğfir lî ve li vâlideyye ve li mü'minîne." Kâl rabbiğfir Ey Rabbim beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla şeklinde Birçok ifade böyle. Mesela Süleyman Aleyhisselam duasına hatırlayın. "Kâl rabbi evze'nî en eşkura ni'meteke ellete en'amte 'alayye ve 'alâ vâlideyye." Ey Rabbim bana ve anama babama verdiğim bu nimete şükrü eda inasıdır. Önce kişi kendi nefsinden başlar. Kendisinin ıslaha daha çok ihtiyacı vardır. Kendisinin tövbeye daha çok ihtiyacı vardır. Kendisinin ibadete daha çok ihtiyacı vardır. Ve la tuzekku hu Hiç kimse yani hiçbiriniz diyor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 evet, evet Kur'an okuduğu zaman eğer tesbihle ilgili bir ayetlere gelirse ee, tesbih eder mesela şeklinde bir ayet yani Rabbinin ismini tesbih et şeklindeki ayetlerde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 Mesela Kur'an festemi'u evet. Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin. Ve da qaratal Evet. Bu ayet kerimeye göre ve kuran festa'iz Kur'an okuduğunuz zaman eee müne kovulmuş şeytandan, taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Bunun gibi İstiazeyi gerektiren, sığınmayı gerektiren bir yer, bir yer olduğu zaman sığınır diyor. Zaten Kur'an'a başlarken evuzu billahi mineşşeytanirracim diye e, sığınma lafzını, sığınma duasını mutlaka yapmak Tabi Tabii buna ziyade de yapabiliriz. Evz billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Bunların hepsi sünnette yeri vardır. Yahut evz min hamzehi ve nefsihi ve nefti. Şeytanın mesinden üflemesinden vesaire bunlardan Allah'a sığınma şeklinde. Ali sünnetül eselan eşleri hayızda olduğu zaman onlarla izarın izarının üzerinden yani elbise, e, <gülüyor> elbisenin üzerinden kadının elbisesinin üzerinden avret mahalini örten elbisenin üzerinden mubaşarat yapardı. Yani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 Hadiste geldiği üzere Allah'a arz ediliyor. Diyor ki ben bu günlerde oruçlu olmayı daha çok seviyorum diyor. Pazartesi ve perşembe günleri. Yine bir başka hadiste aleyhissalatü vesselam ayakkabısını giyerken, taranırken, temizlenirken ve işlerinin tamamını sağdan yapmayı sever. Onun için sağdan başlamak, sağdan devam etmek, sünnet.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 uyanmasıyla birlikte gece yatıncaya kadar ve gece kalkışıyla birlikte aynı zamanda her anı zikirde geçiyor. Mutlaka bir duası var. Bu dualar elhamdülillah daha de size hatırlattığım gibi e, <gülüyor> Said el-Kahtani Allah'ından razı olsun. E, Hüsnü Müslim adlı kitapta toplamış genel olarak. Daha onun dışında bir sürü e, şeyler var. Dualar var tabi ki. Onun için hadis kitaplarında. yahut da bu İmam Nesey'nin e, <gülüyor> Amelül Yevm ve leyl, gündüz ve gece ameller adlı e, dua kitaplarına müracaat edilebilir. Yani aleyhissalatü vesselam oturup da bin defa Allah, Allah, Allah dediği yahut da e, beş bin defa ihlas okudu, felak okuduğu, nas okuduğu sabit değil. Böyle bir şey rivayet edilmemiştir. Onun ne yaptığı sahih olarak bize gelmiştir elhamdülillah. Onlara sımsıkı sarılırsak zaten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 özellikle çıkarmış. Perşembe günü sefere çıkmak onun sünnetlerinden biri. Ama tabii ki e, maluminiz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki her an adeta sefer üzere Yani e, kendisi e, bir iftiyarı söz konusu da kişinin seçim hakkı Perşembe günü sırf Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini övmek için e, tercih edebilir. Perşembe günü özellikle sefere Sınat olduğu için çıkabilir. Yani yolculuğa kastediyorum. Ve yolculuğu esnasında devesini, binitini kıbleye çevirir ve o şekilde e, nafile namaz kılar. Farz namaz kılmak istediği zaman da iner ve kıbleye yönelir. Buradan şunu anlıyoruz. Yani bu fıkhın konusudur. Ancak <gülüyor> hatırlatmakta yarar görüyorum. E, bizden birisi yolculuk yapacağı zaman ee, uzun yolculuklarda özellikle e, sadece otobüslerde sadece e, nafile namaz kılabiliriz. Yani vitir namazı olabilir, kuşluk namazı olabilir vesaire gibi e, ve hatta sabah namazının sünneti olabilir. Bu gibi namazları kılabiliriz. Binili iken. Onun dışında e, farz namazı mutlaka molay ellerinde kılmak gerekiyor. E, eğer her vakit durmuyorsa cem ederek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 Aleyhisselatü Vesselam'ın da birçok hadisinde geldiği üzere mesela Buhari'de hatırladığım kadarıyla bir adam karnının ağrısından şikayet ediyor. Ey Allah Resulü e, karnım ağrıyor diyor. Diyor ki ben şerbeti iç. İçiyor adam geçmiyor. Tekrar geliyor. Devam ediyor diyor. Tekrar ona iç ben şerbeti iç diyor. Gidiyor. Yine rahatsızlığı geçmiyor. Üçüncü de geldiği zaman iç diyor. Dördüncü de artık hatırladığım kadarıyla adamın ağrısı geçmiş oluyor. Ve orada diyor ki karnın yalan söylüyor. İç diyor şifa olacaktır diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü her seferinde tuttuğu için dördüncüsünden mi de mi şifa buluyor. Balda Allah Azze ve Celle fihi şifa imdil nas diyor. Onda insanlar için bir şifa var. Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi Arıyı anlatan sure var. Orayı açık baktığımız zaman <gülüyor> orada balın ne kadar kıymetli olduğu anlatılıyor. Ha. Ali Sıratu vesselamın e, en sevdiği elbiselerden biri de kamisti yani gömlek şeklinde. E, özellikle Arapların giydiği. Bir de buna ilaveten Ali Sıratu vesselam özellikle beyaz giymeyi tavsiye ediyor. Tabii bizim e, memleketimizde bizim memleketimizin ikliminde biraz zor. Özellikle yazın buna dikkat edilebilir. Ama kışın beyaz giymek biraz sıkıntıdır. Bir ihtiyacını görmek istediği zaman yani e, afedersiniz tuvaletini yapmak istediği zaman uzaklaşırdı diyor. Yani arazide, dışarıda insanlardan uzaklaşırdı. Onlardan e, kaybolurdu diyor. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın edebini gösteriyor. Bugün de aynı şekilde. İnsanlar hacetini, yani akıllı bir insan tabii ki, ihtiyacını gidermek istediği zaman ne yapar? İnsanlardan çekilir. Onların gözlerinden kaybolur ve öyle ihtiyacını giderir. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın da ahlakı bu, bu şekilde. Bir başka hadiste Aleyhisselatü Vesselam kolay bir adamdır. Zor bir adam değil. Yani anlaşılmaz, inatçı, kendisiyle anlaşılmaz bir insan değil. Kolay bir insan.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 Orada e, Mekke edildik, edildikten sonra, orada diyor Ondan sonra sekiz dekat namaz kılıyor, kuşluk namazı. Seri kılıyor ama hadisi rivayet eden sahabi diyor ki, rukunlarını <gülüyor> tam yerine getirmiştir diyor. Yani rukunları özellikle e, rukusu, secdesi, doğrulması, tam olması gerekiyor. El-Selati da buna dikkat edelim.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 Ee, saç, e, aynı şekilde saçlar ne düz ne de kıvırcık edildi. Şimdi Ali Serhatü'llahı rüyasında gören bir kimse bu söylediğimiz basıtlar üzere görmesi gerekiyor. Mesela bir basvadiste burada yok da Enes ibn Malik radıyallahu an diyor ki e, Ali Serhatü'llahı vefat ettiğinde sakalında sakalında birkaç tane sayılacak kadar beyazlığı var dedi. Ben beyaz sakallı birisini gören bir kimse Peygamber Ali Serhatü'llahı görmüş olmaz. Çok ufak boylu, çok uzun boylu, omcu çok geniş olan birisini gören bir kimse, Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş olmaz. Böyle ki kendisine öyle telkin edilse dahi, o vasıflar üzere görürse, ki alimler böylece, vasfedilen, anlatılan vasıflar üzere gördüğü zaman gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüştür ve o onun için bir ikramdır. Allahu Teala'nın kendisine ikramı. Herkese nasip olmaz. Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin inşallah. Aleyhisselatü Vesselam yüzük takardı, gümüş yüzük ve sağ eline. Özellikle bir hadiste geldiği üzere Müslüm'de sağ elin e, serçe parmağına, gümüş yüzük. Onun e, sünnetlerinden bir tanesi de bu. E, Sol elle ilgili de var, e, gümüş yüzüğün, yani yüzüğün takıldığına dair. Ancak sağ el, sağ el e, evla olan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 E, aydan üç gün oruç tutardı. İlk hafta, pazartesi ve perşembe e, takip eden haftada da yine pazartesi oruç tutardı. Bu üç gün oruç tutma o kadar faziletli ki. Hele hele şu kış günlerinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kış günü oruç tutmak bir ganimettir diyor. Bunları değerlendirmek lazım. Bu fırsatları yakalamak, kaçırmamak lazım. Bunları ganimet bilmek lazım. Tabii özellikle e, durumu müsait olan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 seher vakitleri istiğfar ederler bu muhtakilerin özellikleri seher vakti istiğfar etmek aleyhissalatü vesselam da böyle yapıyor aleyhissalatü vesselam namaz kendisi nerede erişirse orada kılmayı severdi hani yeryüzü, yeryüzü mescit kılınıyor ya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 Aslı olan, doğru olan onunla bir namazı kılmaktır diyorlar. Vallahi evet, burada da ifade edildiği gibi her namaz için bir abdest alır. Hapşurduğu zaman yahut da aksırdığı zaman elini ağzına kapatır yahut elbisesini kapatır ve sesini tutar diyor. Sesini tutar. Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, ahlakından biri de bu.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 Bu esneme olayı namazda geçse dahi kardeşlerim tutabiliyorsak tutacağız. Ağzımızı açmadan. Tutamıyorsak elimizi kapatacağız. Namaza hiçbir maniye yoktur. Son iki hadisimizi de zikredelim ve bitirelim. Ali Seyyidü'l çok zikreder. Az böyle boş şeyler konuşur. <gülüyor> Lagv etmezdi yani. Onu az yapardı. Namazı <gülüyor> uzatır, hutbeyi kısa tutar.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 Öyle şey yapardı. Hızlıca yürürdü diyor. Tembel tembel e, hareket etmezdi. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah Azze ve Celle aleyhissalatü vesselamın e, bu güzel özelliklerinden e, bizi nasiplendirsin. Çünkü kendisi e, kitabında Ahsaf suresinde لَغَدْ كَانَ fi فِي رَسُولِ اللّٰهِ فُسْبَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَجُّ